Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madre. Desteği için dinleyicimiz Nihat Güven'e teşekkür ederiz. Ee, bu hafta Türkiye bir sıcak hava dalgası altında. Özel İstanbul'da yaşayanlarımız pek fark etmemiş olabilirler. Çünkü e, özellikle etkili olan Poyraz'la birlikte hissettiğimiz e, sıcaklıklar... Düşük gibi gelse de ciddi anlamda bir sıcak hava dalgası altındayız. Türkiye'nin özellikle güney illerinde de eriyen asfaltlar, normalde asfalt üzerine yumurta pişirmeye gider bu durum ama... Ee, o noktaya bile gelemeden eriyen asfaltlardan bahsediliyor ki böyle bir sıcak hava dalgasının Haziran'da gelmiş olması aslında bir şans. Ee, eğer sene ortasında yani yaz ortasında gelseydi Temmuz Ağustos gibi e, ciddi sorunları olabilirdi. Ama Peki. gelmeyecek evet. de değil. Ha, yani ben ama de, de iyi imserliğinin hayranıyım Özgecan. Çünkü yani daha yazın bugün Bayaz Pastı'nın ilk gününden bahsediyoruz ve <gülüyor> şans olduk atlattık diye bakılmadık. İyipserliğin de böylesi. Tehlike hoşlanıyor. tehlike büyük olarak da nitelendirilebilir. Muğla'dan bahsediyor Özgecan. Hamile engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu kurum ve kuruluş çalışanları Salı günü yani bugün ve çarşamba günü idari izin sayılacakmış İstanbul'da radyo çalışanlarına ait herhangi bir izin bilgisi yok bu haberin içerisinde. Evet çünkü İstanbul'da Poyraz var. Evet Poyraz. Yani otobüs durduğu zaman nasıl sıcak olduğunu anlıyorsun otobüs giderken o kadar da korkunç değil camlar diye düşünürsün camlar tabi. açıksa. Evet açacağız camlar evet. açılacak. Ki geçen sene aslında, e, bir geçen seneki fotoğrafları bu Facebook e, Ömer Bey siz Facebook kullanmıyorsunuz gerçi de hatırlatıyor geçen sene bu zamanlarda ne yapıyordun diye. E, geçen sene bizim bir fotoğrafımız var adadayız ve benim üzerimde hırka var geçen sene bugün e, çekilen fotoğrafta üzerimde hırka diyen insanların üzerinde ceketler falan var. O açıdan ilginç rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Ki Guardian'da da sadece Türkiye'de değil dünyadaki rekorları özetleyen güzel bir makale vardı. İzin verirseniz kısaca bu rekorlar neymiş bahsedeyim. Evet lütfen. 7 tane rekordan bahsediyor sıralamışlar. Öncelikle birincisi Kuzey Kutbu Deniz Buzulları eriyor. Ve bu deniz buzullarını kapladığı en düşük alan 2012'deydi bu rekor. Ve şu anda o kadar hızlı eriyor ki 2012'deki bu rekoru da kırması bekleniyor 2016'da. Ee, ilk ayın, ilk e, senin ilk altı ayındaki erime hızı bize bunu gösteriyor. Bir de yani işte buna belki de şeyi de ilave edebiliriz Cambridge'den. Peter Adams'ın profesör açıklaması buzul bilimci belki de bu Eylül'de bile en düşük seviyeye ulaştı ay her zaman Eylülmüş ilk defa yaz buzlarının tamamen ortadan kalktığı bir şey de yaşanabilir yani bu Eylül değilse gelecek Eylül neredeyse kesin gibi deniyor. Evet. Ekim ayından beri her ay en sıcak ay rekorunu kırıyor ki artık bizimle radyoda en azından benim geliştirdiğim bir şey olarak bakmadan bile bu ayın en sıcak ay olduğunu söyleyebiliyorum hale geldik. Ekim'den beri her ay en sıcak gün oluyor. Geçtiğimiz ay Hindistan'da en sıcak gün yaşandı. 19 Mayıs'ta 51 dereceye varan sıcaklıklar 300 bin kişinin sokaklara çıkıp protesto etmesi Barajlarda silahlı barajları koruyan kişiler ki barajlarda da kalmayan su ile medyaya düşmüştü bu üçüncü rekor. Bu arada buna da bir ufak parantez Adana'da da 51 olduğunu Can'la birlikte dün söyledik evet. 51 derece yani Hindistan değil sadece Türkiye'de de, Adana'da da olmuş. Hı hı. E, dördüncü olarak e, Alaska'da da. Adana'da, Alaska'da, Hindistan'da e, en sıcak bahar geçiyor. E, normal yani 5.5 derece ortalama sıcaklıklardan yüksek bir şekilde devam ediyor. Ki Kuzey Kutbun'un da geri kalanında aynı şekilde çok sıcak bir bahar geçirdi. E, beşinci rekor karbondioksit konsantrasyonu üzerine. E, her sene artıyor zaten bu karbondioksit konsantrasyonu. E, normalde 1 milyon parçacıkta 2.1 şeklinde bir artış varken bu sene 2016'da yani e, her milyon için 3.1 partikül şeklinde artışın da rekorunu kırarak bir e, artış ve bir rekor söz konusu 3'e mi çıkmış? Evet 3'e çıkmış 3.1'e çıkmış 2007'de bu küresel iklim krizi ve küresel asılma kitabını yayınladığımız sırada bu 2.5'tu <gülüyor> Ee, devam ediyorum. Avustralya en sıcak son baharını geçirmiş ki o da rekor kırmaya alışık bir e, kıta. E, e, ve de yine e, Avustralya, Yeni Zelanda da ilgilendiren aslında tüm dünyayı ilgilendiren büyük bariyer resifinde e, bu iklim değişikliği kaynaklı mercan kayalıklarının üzerindeki yosunların kuruması ve işte bu nedenle mercan kayalıklarının ağarması e, en korkunç mercan kayalıkları ağırması olayının e, yaşandığı söyleniyor bu rekorlar e, silsilesinde. Öte yandan e, dediğimiz gibi Türkiye'de zaten kendi başına e, rekorlarda devam ediyor. Belki gelecek programda bunu daha detaylı Türkiye için özel olarak bir rekor listesini yayınlayabiliriz biz de. Evet yani Stefan Ramsdorff'un da Potsdam. Iklim araştırmaları, iklim etki araştırmaları enstitüsünün başındaki Ramsdorf'da, Almanya'dan şey diyor. Bu bu rekorlar senin sözünde ettiğin rekorların pekala de e, kaygı verici işaretler olduğunu ve biz Paris'te varılan e, hedefleri de üzerinde ulusların bir araya geldiği hedeflerini de... tutturamayacağımızı yani. Çok çok hızlı bir şekilde eğer yolumuzu değiştirmezsek güzergahımızı bu artık şu anda olduğunu ve etkisi altına girmiş olduğumuzu gösteriyor demiş. Aynı şekilde mesela önde gelen Michael Mann adlı bilim bilim iklim bilimci de Penn State Üniversitesi'nden o da yani artık ne kadar e, kritik bir aşamaya gelmiş olduğumuzu geri döndürülmez noktanın eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Bunları bilim insanlarından duymak tabii daha da endişe verici... ...çünkü normalde böyle konuşmadıklarını biliyoruz. Evet. Ee, Oxford Üniversitesi'nde de bir araştırma yapılmış. Peki bu iklim değişikliğiyle geri dönülemez noktada mücadele için ne yapabiliriz? Örneğin hepimiz bir anda et yemeği kessek ne olurdu? Gibi bir araştırma yapılmış. Tabii ki şöyle e, yapıyorlar araştırmada... E, diyorlar ki gelişmekte olan ülkelerde e, aynı Amerika'daki et severler gibi et yenmeye devam edildiğini varsayalım. Bir süre daha. E, sonrasında da bir süre sonra e, bu et tüketiminin yarısının yani bu yüzyılın ortasında et tüketiminin yarısını kestiğimizi varsayalım. Bu dünyaya ve insan sağlığına nasıl bir etkisi olur diye araştırma yapıyorlar. E, sonuç şu şekilde çıkıyor. Ee, sera gazı yani yiyecekten gelen sera gazı e, etkisi ki şu anda e, sera gazı emisyonları ki şu anda dünyadaki sera gazı emisyonlarının dörtte biri olduğu söyleniyor bunu yüzde yirmi dokuz azaltabilir miyiz eğer 2050 ile e, yarımız et yemeyi bırakırsak e, ve de dünyada beş nokta bir milyon yaşamın e, kalp, kanser e, ve bunun gibi et tüketimiyle alakalı diğer hastalıklardan kurtulacağını söylüyorlar. Yani 5.1 milyon hayatı kurtarabiliriz ve de e, sera gazı emisyonlarını %29 azaltabiliriz diyor. Tabii e, yani yapılan araştırmada bunun herkese uyan bir diyet olmayabileceği vesaire de söyleniyor. Ama e, herhalde bu araştırma birçok yerin kulağına gitmiş ki Amerika'daki e, Bayer Bildiğimiz şirket ilaç endüstrisi Bayer bir tweet attı ve de dedi ki eğer et tüketimini azaltsak pazartesi günü attı bu tweeti eğer et tüketimimizi azaltırsak çevreye çok daha fazla faydamız olur diye bir tweet attı sonrasında gelen tepkiler üzerine hemen tweeti silip tek tek herkesten özür dilediler. Reuters'ta da bu haberi görebilirsiniz kimden gelmiş tepkiler Etoburlardan mı hayır biz illa et yiyeceğiz diyenlerden mi gelmiş yoksa et üreticileri hayvan endüstrisinden mi e, hepsinden sanırım <gülüyor> ya bir de demin şey dedin onu iki saniye daha konuşalım istersen Tabii ki her diyete uymaz herkese neymiş o Kime uymuyormuş, yani kimlerin et yemesi gerekiyormuş istisnai olarak? Ee, i̇şte burada yani yazıda şundan bahsediyor, insanların daha sürdürülebilir bir e, et üretmek için e, harcadığı çabadan bahsediyor. Ve de e, bazı noktalarda bu tarz e, ürünlerin, hayvansal ürünlerin ekosistemin önemli bir parçası olduğundan da bahsediliyor, grist org'dan okuyorum bu makaleyi. Ee, Türkiye'de de aslında e, daha önce konumuz da olmuştu. E, et üreterek karbon ayak izini düşürmeye çalışan Anadolu meraları gibi. E, Bütüncül mera yönetimi gibi şeyler de var. Ama tabii e, o programda siz yok yoktunuz Ömer Bey. Yok daha öncekinde vardım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ve konuştuk bunu. O program... Neyse. Tamam. Olmuyor mu? Olmuyor. Yürümüyor. Anladım. Bayer da sizinle benzer fikirde. Tweetin sirene kadar. Ee, ama o vejetaryen olalım demiş. Vegan olalım demiş. Ee, vejetaryen olmak karbon ayak izinizi yarıya düşürür diye bir tweet atmış yani. Bunu peki acaba şeyden dolayı mı diyorlar? Şu anda aklıma geldi. Ee, kendi GDO'lu tohumların ayı... ...kendi GDO'lu tohumlarını falan... ...şey yapmak için, öne sürmek için... ...hadi vejetaryen olalım ve hepimiz bizim... ...ürettiğimiz tohumları... ...Monsanto ile anlaşmıştı onlar değil mi en son evet. yapılan açıklamada? Monsanto'yu satın Bayer almak... Bayer mi? Evet evet. Bayer ve Monsanto'nun bir birlikteliğinden bahsediliyordu... ...yanlış hatırlamıyorsam. Satın almaya çalıştığından bahsediliyor. Yani olabilir. Çok komplo teorilerine tabii girmeyelim burada ama... ...Bayer ile uzun... ...hayatta çok sık... Aynı fikirdi, aynı paralelde yer almadı. Neden o zaman Bayer böyle Değil bir mi? şey yapsın? Yani akla gelebilecek gayet evet, mantıklı, mantıklı iddialardan bir tanesi aslında. Yani Monsanto'yu da alma ihtimalleri 23 Mayıs 2016. Bayer GDO'lu tohum üreticisi Monsanto'yu alıyor şeklinde bir açıklama yapmış olabilir yani. Ben evet. bu tezi destekliyorum Özgecan. Evet ama e, yani insanlar da zaten çıldırmış şu anda görüyorum. 130 tane Twitter kullanıcısına tek tek özür dilemişler ve bir tanesi sizin yüzünüzden şu anda benim bütün işimi kaybettim demiş. Nasıl? Bayer'in adlı bir tweet yüzünden bütün işini kaybeden bir mesela çiftçiden bahsediliyor. Şu bifteyi ağız tadıyla yedirmediniz Allah kahretsin. İftara daha var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Yiyemiyorum. Yemiyor. Sorun e, yememekle alakalı değil. Dünyanın geneline ha hakim olan bu e, olağanüstü durumlarla alakalı olsa gerek. Sadece sıcak hava dalgası değil aynı zamanda seller de e, dünyanın dört bir tarafında görüldü. E, bunlardan bir tanesi de Hakkari. Hakkari'nin yüksek hova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlardan dolayı sele kapılan 800,5 baş hayvan. Telef olmuştu. Koskocaman bir köyün gene hayvancılık kusura bakmayın ama koskocaman köyün tek geçim kaynağı olduğundan bahsediliyor bu e, küçükbaş hayvanların. E, 300'e yakın koyunun sakat kalmış aynı zamanda. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış bir şekilde e, yardım talep ediyorlarmış. Rusya'nın Finlandiya sınırındaki Sayan Mozera gölünde bir etkinlik sırasında bir anda çıkan fırtına nedeniyle çocukları taşıyan bir tekne de alabora olmuştu geçtiğimiz hafta sonu. 13 çocuk Bir eğitmen bu kazada bu olarak hayatını kaybetmişti. Evet. Çin de buna benzer durumlarla karşılaşmış. Hafta başından etkili olan yağışlarla ve e, toprak kaymaları nedeniyle 25 kişinin öldüğünden bahsediliyordu. Son bir kere daha kontrol etmek lazım. Bu rakam artmış olabilir. Evet şimdi çok önemli bir başka e, yalan dolan düzen, sahtekarlık haberi daha var. Guardian'da da okuduk Arthur Nesli'nin. Vincent Harms'ın iki imzalı bir haber. O da Guardian'ın ele geçirdiği bilgilere göre belgeleri gördük biz diyorlar. Bu Volkswagen skandalı vardı ya evet. meşhur bir türlü daha henüz herhangi bir sorumluluk ilan edilmedi hiçbir şekilde. Amerika'da soruşturma yürüyor ama yani resmen insanları öldüren ya da sakat bırakan pek çok. ...milyonlarca kişiyi ilgilendiren... ...bir hava kirlenmesi meselesi... ...sadece iklim değil... ...iklim bozması da ayrı bir şey... Evet. ...ama bu dizel emisyonlarının... ...deneylerde... ...azotoksit... ...gazının çıkmasını... ...düşük gösteren... ...bilgisayar modellemeleri... ...yani model de değil... ...işte cihazları kullanmaları... ...meğerse Avrupa Birliği'nin başı olan komisyon... ...bunu bu skandalin patlamasından... ...beş yıl önce, 2010'da... ...kendi bizzat... ...kendi uzmanları söylemişler... ...ya burada bir tuhaflık var filan demişler... ...yoktur canım... ...diyerek idare edilmiş... Yani ...baya ama var demiş bilim insanları... ...sonunda... ...çok ilginç... ...şimdi iki tane şey var... ...Down to Earth diye bir dergi... ...bir de One World diye bir dergi... ...Guardian'la da paylaşmışlar... ...ve... Avrupa Komisyonu'nun bu meseleyi örtbas ettiği gibi çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Her şeyi e, örtbas ediyorlar ve yalan söylüyorlar. Bu Güvendiğimiz dağlara kar yağıyor. Kathleen Van Brempt diye bu Dieselgate skandalının soruşturmasının başında olan kişi de e, bu yeni ele geçen belgelerin şok edici olduğunu ve İleride artık komisyon yetkililerinin dürüstlüğü ve çalışma tarzları konusunda çok büyük sorunlar meydana getireceğini söylemişler. Yani kolektif bir mağlık, körlük geliştiriyoruz. İnanılmaz bir şey demiş Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin diğer kurumları bu işin etrafından dönmüşler. Yok saymışlar. Üç maymun oynarmışlar. Görülüyor. Yani tamamen komisyonun bugüne kadar bize hiç kanıt bulamadık dediklerinin tamamen aksine... ...kanıtlar çoktan kendi şeyleri tarafından söylenmiş. Volkswagen açıklamasından daha 5 sene önce yok saymışlar, örtbas etmişler, sumen altı yapmışlar. Nisan'da da Avrupa Birliği'nin e, girişimler bölümü başkanı Daniel Kaleha Crespo yok biz herhangi bir hile görmedik demişti <gülüyor> zaten fakat ondan sonra bayağı ciddi bir şey oldu. Şimdi sorun şu kim bunun sorumluluğunu ödeyecek ceza? bir sürü insanın ölümüne geleceğini karartılmasına yol açtı. Avrupa Komisyonu'nun koskoca Avrupa Komisyonu bu yetkileri vardı. Avrupa Birliği'nin hükümeti durumunda yani hükümeti evet. derecesinde şey yetkili yetki sorumluluğu da vardı. Olması gerekiyor. Sormuşlar sonra. gardiyan sormuş Crespo'ya. Ya Bu konuyu izah eder misiniz? Niye? Böş senedir suldu falan acaba diye. Ne cevap gelmiş? Gelmemiş bir cevap. <gülüyor> bir, bir şey söylememişler. Ee, daha da ilginç tarafı bu işi ortaya çıkaran çıkarmak için uğraşan <gülüyor> kişiyi de değiştirmişler. Falkenberg <gülüyor> diye bir adamı Crespo yerinde duruyormuş. <gülüyor> Ve şimdi Crespo kendisi zaten en güçlü çevre korumacısı olarak kalmış. Ona sormuşlar ne çevresi falan demiş herhalde. Böyle. Özgecan başka haber var mı senin elinde? Ee, aslında Almanya ve otomotiv sektörüyle alakalı iklim değişikliğiyle daha az alakalı bir haber var elimde. Ee, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın 2030'dan itibaren motorlu araçları yasakladığı araçları yasakladığı konusunda haberler çıkmıştı. Yeşil Garis'te ekibi de bu haberin doğru olamayacak kadar e, iyi bir haber olduğunu düşünerek e, Ümit Şahin kendi programında belki bahsetmek ister ama e, biz erken davranalım. Ümit Şahin'in hazırladığı bir özel haber var. E, İşte bu çıkan haberlerin e, doğru olmadığı en nihayetinde. Böyle bir niyet olduğu ama ve evet. lakin e, bahsediliyor haberde. E, bizim de aslında İslam Politikalar Merkezi'nde e, e, görevli olan, e, araştırmacı olarak çalışan ve hatta bu konuyla ilgili davet ettiğimiz Peter Mock'la e, kendisinin bir konuşması var. Yeşilgazete.org'dan okunabilir. E, ama bu bahsedilen e, bütün bu skandalların... E, Özellikle otomotiv endüstrisi tarafından ihanete uğradığını düşünen kişilerin, kişilerin sayısının arttığından bahsediliyor haberde. Ee, Almanya Çevre Ajansı'nın e, başkanının kamuoyuna açık bir şekilde önümüzdeki 15 yıl içinde Avrupa'da motorlu araç üretimine son verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu pozisyon henüz hükümetin ağırlıklı görüşü haline gelmediyse de giderek havayına daha da fazla görünür oluyor e, diyor. Ve öte yandan da elektrikli araçlara teşvik konusunda da çalışmalar var. Şu anda Almanya'da elektrikli araç satın almak isteyenler için 3.000-4.000 euro tutarında bir teşvik verildiği. Ama Hollanda'nın daha da bu konuda ileride olduğu ve daha hızlı şekilde aksiyon aldığı söyleniyor. Evet, araçlarla Kullanılan araçlarla medeniyetlerin tarif edilmesi zaten öteden beri adeti insanların yani cilalı taş mesela devri taşı dönüştürdüğü için ondan sonra yontma taş, evet. cilalı taş falan diye gidiyor ya. Evet. Şimdi de otomobillerle tabii. Yani motorlu araçlar belirliyor medeniyeti son 200 yıldan beri değil mi? Şimdi de metrobüs. <gülüyor> <gülüyor> medeniyeti metrobüs belirliyor. O da şeyin bir devamı. ...tekelli Motor, motorlarına devam ediyor. Kesinlikle medeniyetin motorlu araçlar böyle. Özellikle İstanbul'da bisiklete binen dinleyicilerimizle paylaşabilirler bu düşünceyi. Bu dünyada İstanbul'da en çok hakkı olan bir tek motorlu araçlar. Yani ilk başta en büyük ve en pahalı olan araçlar. Sonra işte birazcık daha dört tekelli şey. Sonra işte motosikletler falan diye devam ediyor. Bu e, sınıf düşmanlığını... Hoş karşılamadığımızı burada belirtmek istiyoruz. Bisikletle Bisiklet binen kişiler olarak e, ben hoş karşılayabilirim açıkçası. Sen bisiklete binmiyorsun ki. Yani e, sizi hoş karşılıyorum bisiklete binen insanlar olarak. Hmm. Hmm. Yani Kabataş'a zaten iskele yapıldıktan sonra Mart'ı girdikten Mart sonra konduktan sonra başka bir alternatifimiz kalmayacak zaten. Evet, ben buraya da mayın heykellerinin arasından geçerek geliyoruz her gün. İşte o yüzden bisiklete binilebilecek bir çaya doğru yaklaşabiliriz. Ama bu şey misket bombaları değil, bu başka mayın değil mi? Bu? Yok, bu heykel mayın. Nusret gemisinin mayınları. Tamam, bitirelim artık. <gülüyor> o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> M.K.